Nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati 'amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah washhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ecma'in amma ba't. Fa inna asdaqa al hadisi kitabullah. Wa khayra al hediyu muhammadin sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sharr al umuri muhdesatuhah. Wa kulla muhdesatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin fin nar. Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleykum asselamu aleykum. Şimdi derse başlamadan önce eee bugün Azerbaycan'dan bazı kardeşler aradı. Özellikle selam söylememi istedi. Azerbaycan'dan sizlere selamlar var. Şimdi konumuz bugünkü konumuz kardeşler imanın artması ve eksilmesi. İlk oturumumuz bu. Bugün ilk oturumumuz imanın artması ve eksilmesi meselesi. Biz Ne işleyeceğiz dedik dersin en başında 4 ana başlık, değil mi? Birincisi neydi? Amelin imandan olduğu. Amel iman ilişkisi yani. Dün sadece onu işleyebildik. Geriye 3 ana başlık kaldı. 1. İmanın artması ve eksilmesi meselesi ki şimdi onu işleyeceğiz inşallah. 2. İmanda istisna. Yani inşallah müminim demek meselesi. 3. İman ile İslam arasındaki fark. Evet kardeşler, Ehl-i Sünnet'in iman meseleleri içerisinde asıl olarak, asıl olarak gördüğü meselelerden biri de imanın artması ve eksilmesi meselesidir. O zaman neymiş bu mesele Ehl-i Sünnet'te? Mahmut abi esas mevzulardan. İmanın artması ve eksilmesi Ehl-i Sünnet tarafından icma edilmiş meselelerdendir kardeşler. Hemen bunu kaydedeceksiniz. Ben dediğim zaman ehli sünnet veya selef alimleri bunu da icma etmiş. Mutlaka onu kaydedin. Değil mi? Çünkü usulde bir insan Kur'an'dan sünnetten mi delil getirirse daha isabetlidir. Yoksa icmadan mı? İcmadan. Çünkü sen o Kur'an sünneti yanlış anlamış olabilirsiniz ama icma yanılır mı? <gülüyor> Yanılmaz. O yüzden ne bir Sosi ne diyor? La tecete mi ümmeti ala dalaletin. Benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Evet. İmanın artması ve eksilmesi meselesi dedik ki Ehl-i Sünnet tarafından icma edilmiş. Mesela. Hemen icmayı zikreden birkaç tane alim sayalım. Yahya İbn-i Sa'id El-Kattan. Abdurrezzak Es-Sen'ani. El bunların hepsi ne? Selef imamlarıdır. Ebu Ubeyd Kasım İbn-i Sellem. Ebu Ubeyd Kasım İbn-i Sellem'i duyduğunuz zaman Duyduğunuz zaman Esas duruşa geçeceksiniz. geçeceksiniz. Güzel gazet. Ben de düşünüyordum. Ne söyleyeyim? Buldun maşallah. Tamam. Ebu Ubeyt Kasım ibn-i Sellem. Duyduğunuz zaman esas duruşa geçeceksiniz. Ahmet ibn-i Hanbel. Bu ümmetin imamı. İmam el-Bukhari. İmam el-Taberi. Bunların hemen hemen hepsini tanıyorsunuz değil mi? Hemen hemen hepsini tanıyorsunuz. İbn-i Abdilber. Onda da esas duruşa geçeceksin. Neden özellikle? Şimdi İmam Bukhari daha imamdır. Mesela İbn-i Abdilber'den. Ama İbn-i Abdilber dediğimde esas'a geçeceksiniz dediğinin sebebi şu. İbn-i Teymiye, İbn-i Abdilber ve e, mesela Ubeyd İbn-i Kasim İbn-i Sellem gibi alimler icma'yı zikrettiğinde büyük ölçüde kat'i icma'yı zikrederler diyor. Çünkü ihtilafı o kadar biliyorlar ki bu alimler ihtilafı bilmeleriyle meşhur. İbn-i Abdilber ile mesela Ebu Ubeyd Kasim İbn-i Sellem. Bir tane daha söylüyor. Şu an aklıma getirmeye çalışıyorum. Gelmiyor. Gelirse söylerim. Ha, İmam Elmervezi. Bu üçü. İhtilafı çok fazla bilen ince detaylarına kadar bilen insanlar. Eğer diyorlar ki ihtilaf olsaydı mevzu icma olmasaydı mutlaka zikrederlerdi. Tabii bu demek değildir hata etmeyecekler. Benim burada anlatmak istediğim önemine vurgudur. Tamam arkadaşlar, burası önemli. Devam ediyorum. İmam et-Taberi dedik, İbn Abdilber dedik. Ebu Hasan el-Eş'ari. Kimdir Ebu Hasan el-Eş'ari? Bugün Eş'ari mezhebinin neydi? Kurucusu. Onların kurucusu diyelim. Yani o tam eee doğru olmaz aslında ama kurucusu diyelim. Yani Minbabu tecavuz yani geçiş yapma babından kurucusu diyelim. Sonra ne oldu bu? Ehl-i Sünnet'e kendisini ne yaptı? İntisab etti. Bu da icma'yı zikreder. İman arttığına, eksildiğine dair. Başka? İbn-i Ebi Zeyd el-Kayravani. Özellikle bunu söyledim de bir de Maliki alimlerinden alalım. Ahmet ibni Hanbeli aldık, Hanbeli alimlerinden. Değil mi? Bir de Maliki alimlerinden alalım. Bir de Şafi alimlerinden alalım. İbn-i Kesir. Ve daha onlarca alim, imanın artıp eksildiğine dair icmayı zikretmişlerdir. Hemen birkaç tanemizdice kaynak veriyorum. Nerede bulursunuz bunları? İmam Zeheb'in Es-Siyer'inde bulabilirsiniz. Elle-Laleka'yı da bulabilirsiniz. İbn-u Batt'a, El-Ibane'de, Feth'ül-Bari'de, Sarih-ül-Sünnede, Et-Temhitte, Risaletun ila Ehl-i-Sagr. Bu Ebu Hasan'in Eşhar'in kitabıdır. İçtima'ul Cuyuş'ul İslamiye, bu İbn-i Kayyem'in kitabıdır. Mecmul Fetava, bu İbn-i Teymiye'nin kitabıdır vs. Bu eserlere baktığınızda bütün bu icmaları ne yaparsınız kardeşler? Görürsünüz. Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus var şimdi kardeşler. Diyoruz ki bunlardan cumhuru bakın ehl-i sünnet icma etmiş midir imanın artma ve eksildiğine etmiştir? Diyoruz ki işte bunların bu ehl-i sünnetin cumhuru iman artar ve eksilir demişlerdir. Şimdi diyeceksin ki hayda demin icma dedin. Şimdi diyorsun ki cumhur yani çoğunluğu ne demiştir? İman artar ve eksilir demiştir. Bazıları ise iman artar demiştir ama eksilir lafzını kullanmakta tevakkuf etmiştir, durmuştur. Tabii eksilme lafzını kullanmakta. Kim Kur'an'dan veya sünnetten bir delil getirecek içinde eksilir imanın eksilir lafzı geçtiğine dair? <gülüyor> naks kelimesi diyoruz. En naks. Ayet kim mesela? He, eksilmesine diyoruz. O yüzden bazı ehli sünnet evet. alimleri eksilme lafzını göremedikleri için Kur'an ve sünnette tavakkuf etmişlerdir ama mana olarak kabul etmişlerdir. Bakın çok ince bir nokta var. Sadece o lafzı kullanmaktan çekinmişlerdir o kadar. Artan şey eksilir de ama. Şüphesiz ki. Ama sadece o lafzı kullanmaktan ne yapmışlar? İmtina etmişler. O yüzden biz diyoruz ki o imtina edenler de mana olarak zaten eksildiğini kabul ediyor. Bizim burada vurgu yaptığımız tek bir nokta var. O da çok önemli değil ne eksilme lafzını lafız olarak mana olarak değil anlam olarak değil lafız olarak kullanmaktan ne yapmışlardır tevakkuf etmişlerdir bu imam malikten gelen iki rivayetten biridir kardeşler ama şimdi bazı ilim ehli bunda tevakkuf etmiştir diyorum ama bunun bile ne kadar doğru olduğu Allah-u Alem şimdi ona değineceğim bu kimmiş tevakkuf eden imam malikten gelen iki rivayetten birisi hakikatte bu bir ihtilaf değildir kardeşler değil mi Bu bir اختلاف değildir. Çünkü İmam Malik'ten gelen diğer rivayette ki bu rivayet İmam Malik'in arkadaşlarının ashabının indinde meşhurdur diyor ki iman artar ve eksilir. Şimdi toparlıyorum. İmam Malik'ten iki lafız, iki rivayet zikrediyor. Birisinde iman artar ve eksilir diyor. Birisinde iman artar diyor. Eksilir lafzı Kur'an ve sünnette o kelimeyle geçmediği için ne yapıyor? Duruyor. Tavakkuf ediyor. Tamam? Buraya kadar anladık. Ancak diyoruz ki İmam Malik'ten gelen o ikinci rivayet vardı ya iman artar ve eksilir. O görüşü ilk görüşünden ne ilk söylediğimiz görüşünden ne daha meşhur. O yüzden Allahu alem İmam Malik iman artar ve eksiliri vurgulayan bir neydi alimdi. Tamam? Dikkat eden ancak eksilme lafzını kabul etmiyor demiyorum. Burası çok önemli. Bazıları böyle anlıyor. Çünkü İmam Malik eksilir lafzını kullanmadığı için bazı insanlar geçmişte zannetmiş ki İmam Malik eksilmeyi kabul etmiyor. Bu çok yanlış. Birakis ne yapıyor? Eksilme lafzını kullanmıyor o kadar. Halbuki meşhur olan rivayette kullanmıştır. Mesela El-Lalekaya'ya baktığımızda görürüz. El-Lalekaya'ya baktığımızda görürüz. Bunun sebebi de şudur kardeşler. Bunlar diyorlar ki tevakkuf edenler. Bunlar diyorlar Kur'an'da ziyade yani artma lafzı ne? gebur lafşı görüyorlar Kur'an'da görüyorlar ancak nakıs yani eksilme lafzını ne yapıyorlar Kur'an'da görmüyorlar. İşte bundan dolayı bunu kullanmakta ne yapıyorlar? Duruyorlar, tevekküp ediyorlar. Yoksa marif olduğu üzere eksildiğini mana olarak ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Çünkü artmayı kabul eden bir kimse zorunlu olarak da Nedim abinin dediği gibi ne? Eksilmeyi kabul etmiş demektir otomatikman. Hangi alimden siz duyarsanız duyun iman artar. O aynı zamanda ne demiş oluyor dolaylı yoldan? İman Eksilir demiş oluyor. Bakın bunun ihtilaf olmadığının delili nedir arkadaşlar? Burası çok önemli. Burayı not alın inşallah. Selefin bu konu hakkındaki sözlerini zikreden bir sürü alim var. İman artar ve eksilir sözlerini zikreden, nakleden birçok ne var arkadaşlar? Alim var. Mesela kim? El-la leka'i el-acurri. İbn-i Ebi Kasım, Ebu Nuaym, El Hallal, İbn-i Ebi Zameneyn, İbn-i Batta, El Beyhakı gibi diğer imamlar selef arasında ihtilaf zikretmiyorlar. Selefin akidesini beyan ediyorlar imanın artılıp eksilme noktasında ama bir ihtilafın olduğunu zikretmiyorlar. Bu neye delil? Demek ki aralarında herhangi bir ihtilaf yok. Eğer birilerinin dediği gibi selefin arasında şöyle bir ihtilaf var. Birileri iman artılır ve eksilir demiş, birileri de iman artar demiş ama eksilir denmez demiş. Böyle bir ihtilaf olsaydı ne olurdu? Zikrederlerdi. Tamam? Bu çok önemli bir kalenedir. Dikkat edin kardeşler. Bakın önemli bir şeye değineceğim. Hatta Ebu Ubeyd Kasim İbni Selam esas duruşa geçeceğimiz alim. Beldelerin imamlarından bahsediyor. Her beldenin birkaç imamından bahsediyor. Bahsederken Medine beldesinden kimi bahsedecek tabii otomatikman? İmam Maali'yi. İmam Maalizi ki diyor sonra ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Sonunda diyor ki Bu imamların hepsi iman söz ve ameldir, artar ve eksilir demişlerdir diyor. Neyi anlıyoruz buradan? İmam Malik'te herhangi bir sorun yok. Ki bizim az önce de zikrettiğimiz imanın artıp eksildiğine dair selefin icmaları da bunu net olarak ne yapmaktır zaten? Göstermektedir. Peki kardeşler buraya kadar anlattık. Selef'ten imanın arttığına ve da, eksiline dair icmayı bildik. Şimdi de Kur'an ve sünnetten imanın arttığına ve eksildiğine dair çok kısa olarak 1-2 delil zikredelim. Bakın şimdi kardeşlerim. İmanın artmasıyla yani ne? Ziyadeleşmesiyle alakalı Kur'an'da çok hoş ilmi birkaç malumat vereceğim. Çok farklı. Ben dersin başında ne sık etmiştim? Hani çok delil zikretmem bu benim adetimdir. Ama burada o adetime muhalefet eden bir şey yapacağım. Neden? Çünkü bu delilleri farklı bir boyutuyla size sunacağım. Yani işte Kur'an'da şu ayette şöyle diyor o yüzden iman artar. Şu ayette şöyle diyor o yüzden iman eksilir şeklinde değil de size böyle tabir sahilse matematiksel bir tablo vereceğim. Bu çok önemli. O yüzden yavaş yavaş yavaşlik edeceğim siz de not alın diye bunu. Bu çok önemli. Şimdi birinci malumat. Arkadaşlar dikkat edin çok önemli. Kur'an'da altı yerde yazın altı yerde iman için ez ziyade tu kelimesi kullanıyor. Artmak altı yerde. Açık şekilde ziyade kelimesi geçiyor. 6 altı. Altı sadece 6 yerde Kur'an'da. Kur'an'da sadece 6 yerde ezziadetu Arapçası, Türkçesi ziyadeleşmek, artmak kelimesi geçiyor. Ayet numaralarını veriyorum. O yüzden eee ayetleri tek tek zikretmiyorum. Siz numaralarına yazın bakarsınız. Birincisi Ali İmran 173. 2 Enfal 2. 2 Enfal suresi 2. ayet. 3 Tövbe suresi 124. 4 Ahzab 22 5 Fetih 4 6 Müddetir 31 1 Ali İmran 2 Enfal 3 Tevbe eee pardon 1 Ali İmran 173 2 Enfal 2 3 Tevbe 124 4 Ahzab 22 5 Fetih 4 6 Müddessir 31 2. malumat bu delillerle alakalı. Hidayetin arttığına dair deliller gelmiştir Kur'an'da. Ebürü neydi o altı tanesi? İmanın arttığına dair. Ebürü neydi? İkinci ma, hidayetin arttığına dair. Bu da Kur'an'da üç yerde var. Kur'an'da üç yerde hidayetin arttığına dair ne gelmiştir? Delil. 1- Meryem 76 2- Muhammed 17 3- Kehf suresi 13 1- Meryem 76 2- Muhammed 17 3- Kehf 31 Bu üç ayetin hepsinde hidayetin artacağından bahsediyor. Hidayetin artması ne demektir? İmanın artması demektir. Hidayet eşittir ne arkadaşlar? İman. Çünkü Allah onlara hidayet ediyorum dediği zaman, i̇man. e iman bahsetmemi seven ne yapayım onu? Zaten kâfirim. Anladık? Otomatik men mevzuyu. Ki zaten Kur'an'da açık bir mana ayet de var. Hidayetin iman anlamına geldiği. Bu da çok önemli. Ayet numarasını önce vereyim size, soru okuyayım. Bakara 137. Hidayetin iman manasına geldiği var arkadaşlar. Fe in amenu bi misli ma amantu bi fe kad ihtedao. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Demek ki iman eden hidayeti bulmuş. Hidayeti bulmayan iman etmemiş. İman etmeyen hidayeti bulmamış demektir. Anladık arkadaşlar. 3. malumat yine derilerle alakalı. Huşû'unun artmasından haber veriyor Kur'an'da. Huşû'unun artmasından haber veriyor. Bu da Kur'an'da sadece bir yerde var. Kuşû'nun artmasından bahsediyor Allah. İsra 109. İsra 109. Kuşû'nun arttığının dereli imanın ne artmasına delildir. Çünkü kuşû imandır. Buna delil ne? Kuşû'nun iman olduğu. Ya kuşû kalptir. Kalp amelleri zaten imandan değil mi? Bütün fırkalar icma etmiştir. Ameli imandan çıkaran bütün fırkalar dahi istisnasız. Ben İslam tarihinde hiçbir fırka bilmiyorum ki amel imandan değil deyip de kal amellerini de buna dahil etsin. Hayır. Mutlaka kal pamelini sokar sokar bütün fırkalar. Ence en, en mürciğe insan bile sokar. Sadece birkaç mürciğe alimine nispet edilmiştir o da şüpheli. Tamam? Ki Kur'an'da açık bir ayet de var ki huşu imandır. Mesela kad eflehal mu'minun ellezihum fi salatihim khashihun. Müminler felaha bulmuşlardır. Felah bulmuşlardır onlar ki namazlarında koşu içer. Onlar kim? Mümin, iman. Neymiş namazlarında koşu içer. Mümin suresi 1. Müminun suresi 1 2. 4. malumat delillerle alakalı. Müminlerin birbirlerinden fazilet farkı olduğunun da Kur'an'dan ne gelmiştir? Delil gelmiştir. Bu da neye delalet? İmanın arttığına eksilmedi. Çünkü Kur'an da müminlerin arasında derece farkının olduğunu söylüyor. Nisa 95 96. Hadit 10. Nisa 95 96, Hadid 10, Neml 15, Tevbe 100 ve daha başka ayetler de var. Bunla alakalı. 5. Beş. 5. malumat. Neml, Tevbe 100, Neml 15. 5. malumat. Müminlerin derecelerinin birbirinden üstün olduğu Kur'an'da gelmiştir arkadaşlar. Derecelerinin Ebur'lerinde neydi? Fazilet farkı. Bunda derecelerinin Enfal 4. İsra 21. Mücadele 11 Rahman 4 6. malumat arkadaşlar Bu biraz sıkıcı olabilir. Sabredin. Cennet Sıra ve Cennet Sıraş Efendim? İsra 21 Mücadele 11 Rahman 4 6. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam hakkında kalbinin mutmain olmasını haber vermesi. Neye delil? İmanın artmasına delil. Hani diyor ya ölüleri nasıl dirittin? İnanmıyor musun? İnanıyorum Rabbim. Ancak ne olsun? Kalbin mutmain olsun. Bu da neye delil? İmanın arttığına delil Bakara 260. Hocam mükemmelin dereceleri, derinle cennetin tabakalarını zikrediyor <gülüyor> muyuz? Tabii tabii. Aynen öyle. Cennetin tabakaları için derecelere göreleştireceğiz. Evet. Zaten mu? bu ayetlerde de onlara da işaret var tek tek yani. Evet. O 5. kısımda. Yedi arkadaşlar Allah'ın müminlere iman etmelerini istemesi ne delildir? İmanın arttığına bakın. Bu ayet çok Sübhanallah, çok acayip. Diyorum ki Mahmut abi sana. Ey otoparkçı, otoparkçı ol. Ne demek bu? Yani ah, sağlam otoparkçı ol. ol. Çünkü eğer sen otoparkçı değilsen ilk cümlem ters. Nasıl ben sana ey otoparkçı diyeceğim daha otoparkçı değilsen? Demek sende bir otoparkçılık var ama ben senden ziyade istiyorum. Tamam. Şimdi yazın bakalım ayeti. Nisa 136 diyor ki: Ya eyyuhellezine amenu amenu billahi ve resulih. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer onlar Allah'a ve resulüne iman etmemişse Niye? Allah onlara iman etmiş der miydi? Kâfire iman etmiş denir mi? Hayır. Hayır. O zaman ey iman edenler imanınızı pekiştirin, <gülüyor> tekitleştirin, sağlamlaştırın, ziyadeleştirin demektir. Anladık bu ince noktayı? Iman, hani imanla tesmiye ediyor. Evet. Koğalı olsunlar diye. Aynen öyle. Evet, 8. malumat. Allah'ın müminleri 3 tabakaya ayırması Kur'an'da imanın arttığına eksildiğine delildir. Hemen yazın Fatur Suresi 32. Summa evrasn el kitabe lzina stafayna min ibadina faminhum zalimun li nefsihi ve minhum muqtasid ve minhum sabiqun bil hayrat bi iznillah zalikal huvel fadlul kabir. <gülüyor> Diyor ki sonra kitabı kullarımızdan kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan kimisi yani o insanlardan kimisi kendine zulmeder. Kimi ortadadır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçmek için ne yapar? Yarışır. Yarışır. Bu ayette neye delil? İşte büyük bir fazilet de budur diyor Allah. O zaman arttığına, eksildiğine delil. Ve arkadaşlar bu sekiz tane malumat sayılın. Bunu on, on bire çıkarabiliriz. Çok uzatmak istemediğim için zikretmiyorum. O zaman Kur'an'da sekiz yönlü delalet zikrettik ki biz ne? Bunların hepsi imanın arttığını. Özellikle birinci delalet çok önemli arkadaşlar. Neydi o? Ziyade kelimesi özellikle hem de imanın ziyadesi. Kur'an'da nerede geçiyor? Altı yerde geçiyor. Bunların hepsini bizim alimlerimiz tespit etmişlerdir arkadaşlar. Kur'an'a girmiş adam Kur'an'a girmiş. Hemen örnek vereyim kimdir bu? Şeyh Abdurrezzak Elbedir. Medine İslam Üniversitesi'nin en genç akide profesörlerinden bir tanesi ve dünyanın şu an sayılı muhaddislerinden olan Şeyh Abdul Muhsin Abbat'ın da oğludur kendisi. Kendisi bu araştırmayı yapmış, Kur'an'a dalmış, 11 vecih falan çıkarmıştır. Yakında bizim kayınço geliyor. Kalmaya durur arası tokuyor da profesör o takaptan Abdul Muhsin'in. Maşallah. Maşallah. Evet. Ne buldum bize? Sünnetten delillere geçiyoruz ama bunu uzatmıyorum. Çok fazla delil var sünnetten. Sadece 3 tanesini hızlıca geçeceğim. Hızlı 1. İman 70 küsur şubedir. En üstü ve en altı diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu neye delil? Arttığına, eksildiğine. 2. Ekmelul mu'minine imanen ehsenuhum hulukan. Müminlerin imanca en kamil olanı nedir? Ahlakça en güzeli, en güzel olanıdır. Ebu Davud'da ikinci hadis. 3. Diyor ki men ahabbə lillahi ve abghada lillahi ve mena lillah fekad istekmale el iman. Kim Allah'ıçin sever, Allah'ıçin buz eder ve Allah'ıçin men ederse imanını ne atmıştır? Tamamlamıştır. Demek ki tamamlanma durumu mevcut. Bu da nerede arkadaşlar? Ebu Davud'da. Daha birçok ne var? Delil var ve böylece ben çok delil zikretme adetimi, zikretmeme adetimi burada bozdum. Önemli bir neden dolayı maslahattan dolayı. Fıkı evet. Ettiniz hocam. Delilleri fıkhi ettiniz yine yani. Evet. Yine tabii fıkına değindik. Doğru, doğru, edelim. doğru. Evet. Peki kardeşler buraya kadar imanın arttığına deliller sunduk. Peki eksildiğine delil? Diyoruz ki arttığına dair gelen bütün deliller eksildiğine de nedir? Delildir. Bakın mantıksal olarak direkt bakın. Arttığına dair deliller var değil mi? Peki artmadan önce neymiş? O artma oranından daha aşağıdaymış. Doğru mu? Şimdi eee şu noktaya dikkat edin. Şu 1 nokta burada. 60 buraya gelmiş. Buraya gelmeden önce neredeydi? Maşallah. Buradaydı. Bu kadar basit. Buradaymış. Gitti, buraya geldi. Gelmeden önce neredeymiş? Neyle geldi buralara? Bir şeylerle. Bir ameller yaptığı, değil mi? Peki o amelleri terk ettiğinde niye burada olsun ki adamak etmiyor? Yine ne olacak? İnecek. Anladık bunu. O zaman ne diyoruz? Attığına dair bütün deliller neye delil? Eksilsin. Eksildiğine delil. Yani o yüzden sahabe abile yani şöyle derim, deniliyor. Hı. Hani sahabe sahabeye göre demişler biraz oturan diyimam. İmanımız arttı. Ya. Tabii. Yani bu Hocam, şu özür dilerim. Aynı mesele şu. Yani tam sonra, Allah Allah. sonra Allah Allah. azaldığına Allah Allah. dair. Şu an inşallah. Hani tamam artmadan önce zaten yani aşağıdaydı yani bunda şüphe yok. Verdiğiniz misal de bununla şürüyor. Artıktan sonra azaldığına dair. Şimdi eee şöyle o insan neyle arttı? Amel, Amelle. O yoksa bitt. 2. Zaten zaten bak ben sana var ya Subhanallah öyle bir delil var ki ben bak bu delili dünyanın her yerinde kullanırsınız. Her mevzusunda kullanırsınız İslam adına. Diyelim ki bak hiçbir delil söyleyemiyoruz eksildiğine dair. Ve karşımızdaki bir insan. Tamam sana muhalefet ediyor. Diyor ki tamam arttıktan sonra eksildiğine delil ver. Diyorsun ki bu adama soru soruyorsun. Diyorsun ki Zetin abi sen İmanın arttığını ve eksildiğini kabul ediyor musun, etmiyor musun? Ya ediyorum diyecek, ya etmiyorum diyecek. Peki dünyada şöyle bir taife var mı diyeceksin? Şöyle bir taife var, onu biliyoruz. İman artmaz ve eksilmez. Bir de şöyle bir taife var, artar ve eksilir. Şöyle bir taife biliyor musun? İman artar ama eksilmez. Böyle bir taife var mı? Yok diyecek. Ha yok dediğine lan İstediğin kadar bana delil suyu hiç önem vermedi. Nasıl öyle bir taife yok? Desek ki sana beni ilgilendirmez olup olmadığı. Sen bana Kur'an'dan delil getir. O zaman diyoruz ki demek ki demek ki sana göre arttığı zaman ne olmaması lazım? Bir daha eksilmemesi lazım. Çünkü delil yok. Güzel. Resulullah diyor ki kıyamete kadar hak bir taife olacak. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyecek. Nerede bu hak taife Kur'an artar demiş eksilmekten engelleyen tarihte? Hadi göster o taifeyi kıyamete kadar Resulullah'tan beri gelecekmiş. Hen nerede bu? Hocam, nerede böyle bu? Böyle bir durum yok mu? <gülüyor> var mı? Bunu söyledi mi bir tane her mevzuda? Her mevzuda. <gülüyor> evet. Vallahi ben hayatımda bundan daha güçlü hiçbir delil görmedim. Yine selefin neyi? İcma'sı. Bak görüyor muyuz? Nereye dönersen dön kafayı nereye toslarsın? İcmaya. İcmaya toplarsın. Hocam şöyle bir durum var yine. Mesela mümin olduktan sonra müslim olduktan sonra mürted oluyor adam. Tabii. Şimdi hiç iman etmiyor. Tabii varmış. tabii iman kökten gidiyor mürted oluyor. Hı? Dediğin gibi öldürülüyor hiç iman kalmayınca demek ki masiyetle ne yapıyor? Azar azar. Ki ben zaten e, birazdan deliller de söyleyeceğim. Aptı hali sonradan eksizliğine dair. İşaretler var Kur'an ve sünnette. Sadece biz eksilme lafzına takıldık. Yoksa mana olarak mütevatirdir. Mana olarak mütevatirdir. Biz mütevatir lafzını bu Mutezile'nin tarif ettiği gibi yapamayız. Eğer mütevatirden kasdın meşhur olansa nedir? Mütevatir ismini ver. Kelimede çok sorun yoktur. Biz bunu anlattık değil mi? Mana anlam doğru olduktan sonra O anlamı hangi lafızla ifade etmişsin o çok önemli değil. Şu evet. Şu konuya biraz aydınlık verir mi acaba? <gülüyor> hani mümin günah işlediği zaman rivayetlerde geliyor ya. Evet. E, günah işlediği an imanı ondan çıkar başı... O gibi, da gelecek. O var gibi. o içinde var. Var mı? Var o içinde. <gülüyor> Zaten hani hataların tahsihi dedik ya. İşte o hatalardan birisi. Mümin mümin ettiği zaman ney? Zina e, e, mümin olarak zina etmez. Evet. Yani iman çıktı ondan. Nerede iman çıktı ya? Adam diyor ki ama başka adı yok mu? İman çıkar. Orada gölge bir gibi durur. Hiç bunları anlamamış. Selim'in fehmine dönmesen işte yine ne olursun? İman meselesinde bile böyle büyük hatalara düşebilirsin ki bu en büyük hatalardandır yapılan. Bu, bu rivayetler gelecek. Bir sonraki oturumda zannedersem gelecek. Hocam günahların kalbi arz olur. Hasır gibi bir rivayet. Günahların kalbi arz olur. Kabul ettikçe hasır çubukları gibi kalbi örter. Noktalara söylüyorsun. E tamam, maruf. Bu eksilmeye delil olur mu? Binakların imanı azalttığına dair. Olur. Çünkü imanda esil sünnette icma vardır. İmanın asıl yeri kalptir. Amel imandandır ama asıl yeri kalptir imanın. Bunda icma vardır. Evet kardeşler. Evet, ne diyorduk? Art arttığına dair bütün deliller. Abdülkuddus kardeş neymiş? Eksildiğine delilmiş. O yüzden Ehl-i Sünnet alimleri imanın artmasıyla alakalı gelen delillerin delilleri eksilmesine delil getirmişlerdir. Bakın acayip Süphanalı akide kitaplarına bakın. Görüyorsun Bapaş Bapaçmış diyor ki imanın artması ve eksilmesi. Artmasına dair deliller zikrediyor. Eksilmesi gerekiyor. Yani o zaten o delalet ediyor eksildiğine. O yüzden onu delil getiriyorlar Ehl-i Sünnet âlimleri. Evet. Tamam? İşte o ihsandır, o ihsandır ehs yani. O ihsandır. O ihsandır. Tabii, tabii, <gülüyor> tabii, tabii. Çok var, mütevatirdir zaten, evet. Ancak dediğimiz gibi kardeşler, nakıs yani Muhammed abi eksilme kelimesi olarak sahih bir değil, delil gelmiş midir? Eksilme <gülüyor> lafzı olarak sahih bir delil yoktur. Ancak mana olarak eksildiğine dair ne dedik? Naslar mütevatirdir. Ancak dikkat çekmemiz gereken bir husus var kardeşler bu meselede. Evet. Mesela dikkat edin, şimdi selefin mezhebini tahkik ediyoruz değil mi? Bizim asıl amacımız ne? Selefi anlamak. Yeniden iman nedir onu bulmaya çalışmak değil. Zaten bu 1400 sene önce bulunmuş. Ebu Davud Es-i Cistani kim? Sünnenin sahibi. Ebu Davud bildiğimiz bu kadar Müslüm kötü bir siteden nedir? Bir tanesidir. Sünnenin de, Ebu Davud Sünnenin de yine İmam İbn-i Batta İbanes'in de İmanın eksildiğine dair hani biz dedik ya eksildiğine dair sahih bir nas yok eksilme lafzıyla alakalı. Buhari Müslim'de yer alan İbn Ömer'den ve Ebu Said el-Hudri'den gelen şu rivayeti delil getiriyorlar arkadaşlar. Şu rivayeti delil getiriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ve ma ra'eytu min naqisati aklin ve dinin أغlab li zî lubbin min kunnah." Diyor ki: Akıllı ve ihtiyatlı bir kimsenin, kim o biz erkekler. Akıllı ve ihtiyatlı bir kimsenin Aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hiç kimsenin çelebileceğini görmedim diyor. Ne diyor? Eksik lafzını kullanıyor. Anladık? Hani biz dedik eksik lafzı sahih olarak yoktu. İşte o yüzden bazı alimler demiş ki hayır var. Ebu Davud gibi mesela sünnende, İbn Battah gibi ibanesinde ve bunu rivayeti delil getirelim. Arapçasında okuyayım. Nakıs kelimesi geçiyor. Bakın. Ve ma ra'aytu min naqisat. Nakısın çoğulu naqisat. He? Nakıs, naqisat. Çoğulu. Sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler dinin eksik olmasına neyi delil getiriyor? Neyi eee örnek veriyor? Hayız olunca ne yapıyor kadın? Namazı terk ediyor. Bakın naks kelimesi var diyorlar. İmam Ebu Davud gibi İbn Battah gibi alimlerimiz diyorlar ki bakın hadiste naks kelimesi geçti. Din eşittir nedir? İman. Hadiste din dini eksik olarak. Değil mi? Kadınları ne yapıyor? Vasıflıyor. Din eşittir zaten ne diyorlar? İman. Burası doğru. Ancak Allahu alem kardeşler. Buna bir yönden işaret bu hadis. Bu bu alimlerin söylediklerine bir yönden işaret etmekle birlikte çok açık, çok sahih değildir. Çok sarih değildir bu meselede. Neden? Çünkü burada dinin eksikliği net olarak imanın eksikliği diyemiyoruz. Kadının bu dininin namazı terk ederek eee hayız olduğu sebebiyle namazı terk etmesi İmanın eksikliğidir şeklinde net bir şey diyemiyoruz. Neden? Çünkü kadın arkadaşlar, hayız olduğunda bu namazı isteyerek mi terk ediyor, yoksa din emrettiği için mi terk ediyor? Din emrettiği için. Güzel. Peki, dinin emrettiğini yapmak nedir? İbadettir. Bu kadın bu hareketiyle Allah'a ve Resulüne itaatiyle ecir almış, oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Ki zaten rivayetler yok mu? Bir insan bir hayır işi yapmaya hem ettiği zaman, ama bir sebepten dolayı onu yapamazsa, O hemmetliği hayrın ecrini alacak diye. Değil mi? Kadın istemiyor muydu namaz kılsın? İstiyordu. O namaz, haizli döneminde kılamadığı namazların tümünün ecrini alıyor o kadın. O yüzden diyoruz ki dikkat edin bu cümleye kardeşler. Dikkat edin bu cümleyi isterseniz yazın. Kadın bu yaptığı, kadın bu yaptığı başka bir fiilin yani emrin. Bu başka bir fiil ve emri nedir? Allah ve Resulüne itaat etme emri. Hımm? yerine getirilmesi için dinin diğer bir fiilinin eksilmesidir. Bakın kadının bu yaptığı başka bir fiilin emrin yerine getirilmesi için dinin diğer bir fiilinin eksilmesidir. Kadının bu yaptığı budur yani. Anladık? Kadının bu yaptığı başka bir fiilin emrin yerine getirilmesi için dinin diğer bir fiilinin eksilmesidir. İmanın eksilmesi değildir. O yüzden mesela Ebu Davud veya İbn Battı gibi alimlere sorulduğunda, hani bunu delil getirdiler ya sorulduğunda, namaz kılmayan hayızlı bir kadın hakkında ne dersiniz? İmanı eksilir mi bu sebeble diye sorduğumda ne derler? Değil. Hayır, eksilmez derler. O zaman imanları eksilmemiş oluyor. Tamam? O yüzden ama bakın dikkat edin kardeşler. Ben bu hadis delil değil midir dedim mutlak olarak demedim. Ne dedim? Hadis işaret etmekle birlikte çok açık değildir. Çok açık değildir. Tamam? O yüzden diyemiyoruz. Bu hadis kat'i olarak delil olmaz da ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Bakın şu an 43. sayfadayım. 44 45. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. 1,5 2 sayfa kaldı. Evet, İlk oturumun bitmesine. Ya zil çalacak şimdi. Hah? Hashtag oldu ki Necmi abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. 40 geçiyor. Sana ona göre yetiştireyim. 40. Geçiyor da dakika olarak. Yarım saat mi oldu? Tamam. İyi. 32 50. 50 50. dakikada inşallah bitiririz. Evet. Şimdi önemli bir husus kardeşler. Peki kardeşler, bu artma ve eksilme nerelerde olur? Bu çok önemli. Artma ve eksilme nerelerde olur? Şimdi biz diyoruz ki iman artar ve eksilir. E namaz kıl işte oruç tutsan artar, tutmasan eksilir. Hep amelde aklımız kalıyor değil mi? Bu çok yanlış işte. O yüzden bu başlığı atıyoruz. Diyoruz ki imanın artması ve eksilmesi nerelerde olur? İlimlerde artar, ilimden dışlarda eksilir. <gülüyor> yani nispeten öyle. Bu artma ve eksilme birçok hususta olur diyoruz kardeşler. Birkaçını sayacağız tabii. Aslında bu çok tafsilatlı ilmi ve uzun bir konu. Ancak buna değinmeyeceğiz. Bu kadar tafsilata değinmeyeceğiz. 1. Nerelerde artar ve eksilir? 1. Mesela bu artma ve eksilme nerede olur? Sözde. Mesela zikirler, Kur'an okumalar, nasihat etmeler, sohbet yapmalar, ders yapmalar ne olur? Yaptıkça iman artar. Bıraktıkça imanda ne olur? Eksilme olur. Değil mi? Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buna işaret etmiyor mu? Ne yapacaksın? Dilinle tebliğ edeceksin. Güç yetiremiyorsan kalbe ne yapacaksın? Döneceksin. Anladık? Bir o zaman nerede olurmuş? Sözde. Artma ve eksilme olur. 2 azalarla amelde olur. Namazlar, oruçlar, değil mi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma. Bunları yaptıkça imanlar kat kat art ettikçe ne olur? O cüzler eksilir. 3. Kalbi amellerde olur arkadaşlar. Tevekkül zayıf olur, korku az olur, değil mi? Nebi sasse ne diyor? Ben en çok Allah'tan korkanınızım. Demek ki ne? Korkmada artma ve ne oluyor? Eksilme oluyor. Sevme, herkes Allah'a eşit derecede mi seviyor? Değil mi? In kuntum tuhibbun Allah fettebiuniy yuhibbukum Allah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki kim Resul'e ne kadar çok uyuyorsa o kadar çok ne yapıyor? Allah'ı seviyor. Demek ki kalbi amellerde de ne oluyor? Eksilme oluyor. O yüzden iman artar ve eksilir sözünü duyduğumuzda genelde zihnimizde ne canlanıyordu kardeşler? Ameller canlanıyordu değil mi Ali abi? Şimdi bunu ne yapacağız? Böyle düşünmeyeceğiz artık. Bunun birçok eksilme yönü var. Peki soru hata­ların tashhihi dedik ya. Gerçi ben hata ismini verdim, herkes doğru cevabı verir şimdi. Peki soru, tasdikte eksilme olur mu? Tasdikte eksilme olur mu? İmam-ı Sonu. Tasdikte olur. Herkes korkuyor ya. Kork. <gülüyor> ehli sünnetin icmasıyla tasdikte eksilme olur. Ehli sünnetin icmasıyla hatta ehli sünnet tasdikte eksilme olmayı söyle olmadığını söylemeyi bidat ehlinin görüşü olarak addetmiştir. İcma vardır, mütevatirdir bu elimnette. Ancak bir şatla o tasdikteki eksilme şüpheye derecesine inmeyecek. Çünkü Allah aşkına bazen bir mucize görüyorsun. Anında Allah'a imanın daha güçlü artmıyor mu? E bunu herkes kalbinde yaşıyor. Doğru değil mi? Hiç böyle Müslümanlardan, müminlerden uzak dur şeytana bile şüphe ver vermez mi? ki Allah Resulü bile sahabelere demedi mi namazlarda sahabeler eee işte eee şikayetlerini belirttiler. Sonra çeşitli ortamlarda Allah Resulüne sorular sordular. Dediler ki Allah Resul dedi ki işte şunu kim yarattı? Şunu kim yarattı? En son kime döner? Allah kim yarattı sözüne gelir. Siz orada Allah'a sığının. Yani demek ki ne? Hep tasdikte artma eksilme oluyor ama bir şartla. Bur şüphe ne olacak? Bu şüphe olarak olmayacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hepimiz bunu kendi dünyamızda yaşamışızdır. Yaşıyoruz. Yaşıyoruzdur. Peygamberimiz de hocam diyor ya beni bir an bir olsun nefsimle baş başa. Yani Allah Sübhan tabii Allah Sübhane ve Teala mesela peygamberlere göstermemek. Evet. Mucize vermiştir. Değil mi? Evliyalara keramet vermiştir. <gülüyor> Ney? Bunlarla hep imanların müminlerin neyi? Tasdiki artmıştır. Mesela Allah şahit ben tabii bunu burada açmayacağım bu uzun. Ben mesela Suud'da ders aldığım şeyhin bir kerametini gördüm. O an öyle bir imanım attı ki. Yani öyle bir imanım attı belki Allah'ınız da o an ölseydim belki hani nerelerdeydim ama şimdi nerede o iman yani? O yüzden Allah subhanehu ve teala bir şeylerle tetikler. Bazı mucizelerle, evliyaların kerametleriyle tetikler. Çünkü biliyorsunuz ehl-i sünnette keramet haktır. Ehl-i sünnette mucize haktır. Biz bunu hepimiz biliriz. O yüzden kardeşler iman, tekrarlıyorum diyorum ki ehl-i sünnette icma vardır ki tasdikte artma ve eksilme olur. Mesela kardeşler, İbni Hazım var ya imanda nasıldır biliyor musunuz? İmanda tam Ehl-i Sünnet gibidir. Düşünür. Ancak sadece, istisna getiriyorum, bir yerde hata etmiştir. O da demiştir ki tasdikte artma ve eksilme olmaz. O yüzden Ehl-i Sünnet İbn-i Azim'i o cüzde yermiştir. Halbuki imanı anlattığı zaman bir insan imanı öğrenmek istiyorsa gitsin İbn-i Azim'in kitabını okuyabilir. İman alakalı, imanla alakalı bahsettiği şeyleri okuyabilir. Derisi ki git oku. Ama sadece o tasdik kısmına dikkat et. O, o kadar Ehl-i Sünnet'e yakın. İmanı ondan öğreniyor ya. Bugün en iyi ezile idadiatlıklarında İbn Hazm'ı okuyorlar. Doğru, okuyorlar. Ki büyük alim olmasıyla bilidir aslında evet. bu. Evet. Fihal'de görürsünüz. İbn Hazm'ın Fihal'ında bunu görürsünüz. Evet. Şimdi tasdikin arttığını herkes arkadaşlar ne dedik? Muhammed abi kendi nefsinde kendi nefsinde bilir. Herkes kendi nefsinde bilir. Mesela bir keramet, bir mucize gördüğünde vesaire. Mesela delil ney arkadaşlar? Ve iz qale İbrahimu Bakara 260. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى هani İbrahim demişti ki Rabbim bana göster sen ölüleri nasıl diriltirsin. Qale evelem tu'min İnanmadın mı? Evet mi diyor? Evet deseydi küfür bu. Evet inanmadım olurdu. Bela bilakis yani ne? İnandım. Walakin liyatma inni qalbi ancak kalbim ne olsun? Mutmain olsun. Tasdikte ziyade istiyor. Bakın İbn-i Vat da diyor ki selef alimlerinden kardeşler. El-Ibane de diyor ki imana iman artmasını istiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü diyor. Tasdik ne var? Tasdikte artma istiyor. Said İbn-i Cubeyr diyor ki liyetmainne kalbi kalbim mutmain olsun sözü var İbrahim Aleyhisselam'ın. O kısmı tefsir ederken diyor ki liyezdade imani imanım artsın diye diye tefsir ediyor Seleften Said İbn-i Cubeyr. Hatta başka bir rivayette diyor ki imanıma iman katsın diye. Başka bir rivayette dikkat edin diyor ki ey liyezdâde yakînî yakînim artsın diye. Yakîn kelimesi. Evet. Taberin tefsirine bakabilirsiniz. Abdullah-ı Sünne, el-acuri şerî'â, el-lâlekayî, İbn-i Battâ'l-i İbâne bu rivayetleri bulursunuz. İbn-i Acer'de Fethül-Bâri'de isnadının sayı olduğunu söylemiştir. Yani neyin isnadının sayı olduğunu? İbrahim Aleyhisselam'ın o sözlerinin neyi? O sözlerinin eee o sözlerini tefsir eden bu alimlerin sözlerinin sayı olduğunu nerede bulabilirsiniz? İbn Hacer Etülberdi. Hocam şahit olduğunuz kerametini nakleder misiniz? Yani Dersten sonra olsun. İnşallah. Hayır, işitmek de belki bize bir faydası, imanımızı arttırır. Ben eh <gülüyor> tamam inşallah. Doğru, imanımızı evet. arttıralım inşallah. Hı. Şimdi Biraz var ya bu sivri. O savcılar bir yere çek. Halbuki Keramet'i nasıl kabul edelim? Ama şey ne şey. diyeceksin o zaman? <gülüyor> bir datçıdan keramet tahsil olmaz diyeceksin. <gülüyor> evet. <Değil mi? gülüyor> biz kerameti zaten inkar etmiyoruz. Yani. Ama bizim burada, bizim burada ölçümüz ne? Bizim burada ölçümüzle bir insanın getirdiği kerametle kerameti biz hüccet olarak kabul etmeyiz. Bizim hüccetimiz bellidir. O yüzden anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi Deccal ölüyü Adamın parçalıyor da birleştiriyor şimdi deceri mi imanı ederim. Bunlar ölçü değil. Bugün ben eee Medine'deydim. Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Uzun bir yoldan yürümüşüm güneş altında. O kadar yorgunum ki camiye öyle bir hale geldim ki çok uzun yürüdüm. Öyle bir hale geldim ki Mescid'e girdim ve Tahiyyetül Mescid kılmadan oturdum. Girdim klimalı bölgeye. Gir kılmadan oturdum ve öyle bir ana denk gelmişim ki namazı da kılmamışım. Allahu alem ya öğleydi ya ikindiydi. Namazın çıkmasına da arkadaşlar 20 dakika falan var. Kılamıyorum ama öyle bir hale gelmişim. Dedim ki bir 5 dakika dinleneyim. 15 dakika falan kalır namaza. Ondan sonra ne yaparım? Aleyküm selam. Ondan sonra dedim kılarım namazı. Kalkarım nasılsa 15 dakika kalmış kılarım ama dinlenmem lazım. Soluk soluğayım. Yani sebebi de o zaman da arkadaşlar oruçluydum. Yoksa normalde bir insan saatlerce de yürüse. Bunda bir sorun olmaz. O kadar sorun olmaz. Ama ya öyle bir hale geldim ki. Oturdum dedim ki 5 dakika durayım. Sonra vücut dayanamamış buna. Yatmışım farkında değilim. Şeyh'im dedi ki ses geldi kulağıma. Yılmaz çabuk namaza kalk 5 dakikan kaldı. Pırladım ayağa. Baktım hiç kimse yok etrafımda. Hemen namaza durdum selam verdim ezan okudu. Allah-u Ekber. Allah yani ben onu yaşadığımda çok acayip oldum. Ki Ömer radıyallahu anh da hutbede biliyorsunuz. Sesleniyor diye Yasari'ye diye. Bunlar bizim alimlerimizin arkadaşlar kerametidir. Ama biz bunları söylemiyoruz, ihtiyaca duymuyoruz. Neden? Çünkü eğer bunları yayarsan, bunları çok gündem edersen bu senin menhecin olur. İnsanlar Kur'an sünneti arka plana alır ki bugün bazı fırkalar bunu yapmıştır. Adama getiriyorsun istediğin kadar rivayet, adam benim şeyhimin kerametidir diyor. O yüzden maslahat başlığından bunu çok dillendirmeye gerek yok. İzbiz şeyhi de görmesek kerametini de anlatabiliyor muyum? Bizim imanımızın artmasına sebep onlar da şey var. Kalk gece namazına imanlardı. Evet. Sahabe-i kiram radvanullah aleyhim ecmaîn Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın mucize gördükleri için mi iman ettiler? Kesinlikle. Mucizeyi görünce imanları arttı. Evet, Ama imanları önce de neydi? İmanları vardı. Evet. Hem de sarsılmaz bir iman. Evet. Evet. <gülüyor> Bunu anladık kardeşler. Şimdi İbn Kesir, İbn Teymiyye, İmam Nevevi, İbn Hacer ve daha birçok alim bakın kimleri zikrediyorum. İbn Kesir İbn-i Teymiye, İmam Nebevi, İbn-i Hacer ve daha birçok alim eserlerinde tasdikin arttığını söyler ve bazı alimler de icmayı zikretmişlerdir. Peki yeni bir soru İslam'da artma ve eksilme olur mu? İslam'da artma ve eksilme olmaz demek yanlıştır. Olur demek de yanlıştır. Bu da tafsil var. Bunu şimdi burada değil de imanda istisna mevzuu içerisinde işleyeceğim. Yani inşallah mümin demin hükmü nedir konusunda işleyeceğim. Orada anlatacağım. Normalde sıralamaya göre şimdi anlatmam gerekir. Değil mi? Çünkü iman artmasından eksilmesinden bahsettim. İmana da sokmam lazım. Ama yapamıyorum bunu. Sebebi de şu. İlmi düzene göre anlatmam lazım ama sebep var. O da şu. İslam'da istisna mevzuunda bazı önemli kaideler var. Onları vermek zorundayım. Onları verdikten sonra bu mevzu ancak anlaşılabilir. Onu da orada vermem gerektiği için bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Orayı eee oraya erteliyorum. İnşallah eee 15-20 dakika sonra buluşmak üzere vallahi alemu sallallahu aleyhi ve sellem nebiyina Muhammedin ve ali ve ashabi ecmaîn.